Bismillah ve'lhamdülillah ves salam aleyha Resulillah vel 14. dersin 4. kısmı. Kaide. Alıştırmalardan sonra arada bir kaide var. Ondan sonra tekrar alıştırmalara geçecek. Kem merratin gulte li Parçada geçen bir cümle. Bana bu şekilde çokça defa, nice defalar söyledin Hada kemen haberi yetü. Bu cümledeki kem haberiye kemidir. Kem haberiyedir ve manaha kesirun. Onun manası kaç değildir de çoktur. Kesirdir. Femuanal cümleti qulteli hakaza merratin kesireten. Cümlenin manası bu durumda bu şekilde bana çokça defalar söyledin. Bunu, biz bunu bazen nice defalar da diyoruz o da aynı manadadır. Nice Türkçe'de yerine göre az manasına gidip kullanılır yerine göre çok manasına kullanılır. Nedir evet. bu? Bade ahkamıha. O kemi haberiyenin hükümlerinden bazısını sana hatırlatıyoruz, zikrediyoruz. İki tane hüküm hatırlatacak. Birincisi, Arap'ta en nekemil istifhamiyete temiz mensubun. Nahvu kem kitabın indeke. Sen istifamiye kem'inin temizinin mensup olduğunu öğrendin. Örnek: Kaç kitabın var cümlesinde kem kitaben indeke cümlesinde yani kemi istifamiye kemi kitabının onun temyizi. Dolayısıyla müfret ve mensup geldi. Bunu öğrenmiştik daha önce. Ve yecuzru cerruhu iza jurrati kem bi harfi cerrin. Nahvu bi kem rialen hadal kalemu ve bi kem rialen kalemu. Kem harfi cer ile cerlendiği zaman da onun cerri caizdir. Yani kem'in temyizinin cerredilmesi cer olması da caizdir. On örneği Mükem riyalen şeklinde bir harf mesbuk kemi e, istifamiyenin temyizi mensup gelebildiği gibi ikinci kısımda bir kem riadin şeklinde mecrur da yapılabilir. İkisi de caizdir. Emma temyizü kemil haberiyeti fe yecibu cerruhu. Ama haberiye keminin temyizine gelince onun cerri vacip olur yani mensup olmaz. Cerredilmesi mutlaka vacip olur. Nahvu kem necmin fi Gökte ne de çok yıldız var. Vekat yucru bi min nahvu kavlihi taala bazen de min harfi ceriyle cerlenir. Cer yapılır. Yüce olanın şu kavli bunun örneğidir. Kem min fiyetin gâleletin gâribe fiyeten kesîraten bi Burada kem illak temyizinin arasında bir zayid min dahil oldu. İşte min harf cerle cerlenir demesi de bundan kaynaklanıyor. Kem fiyetin diyebiliriz. Zayid bir min olarak kem min fiyetinde diyebiliriz. İkisi caizdir. Onu söylüyor. Bu ayetin manası şu. Nice ne kadar çok az topluluk vardır ki Allah'ın izniyle çokça Hazza topluluğa galip gelmiştir. Galebe çalmıştır. Az önce söylediğim burada tekrar edeyim. Buradaki min zahit bir mindir. Minsiz de gelseydi kem fiyetin olacaktı. Çünkü haberiye keminin temyizi mutlaka mecbur olacak. Ama istifamiye keminin temyizi mensup olacaktı. Harfi cer mesbuk bir kemden sonra geldiği zaman da mecbur olabilirdi. Buradaki ayetteki kem haberiye kemi olduğundan dolayı ister zayid minle gelsin ister minsiz gelsin e, fiyatı mutlaka kesir olacak. Bazen de bu şekilde zayid bir min harfi ile Bu zayiddir. Cehlenmesi minden dolayıdır deriz. O olmasaydı e, kemi haberiyenin temiz olduğu için diyecektik. Evet. Bu birinci kaideydi. kemi istifami ile kemi haberiye arasındaki farkı anlattı. İkincisi ise bu kemin hükümlerinden ikincisi ise temizu kemil istifhamiyeti mufredun. İstifhamiye keminin temizi müfreddir, tekildir. Emma temizu kemil haberiyeti ve mufredun ev mecmuun. Haberiye keminin temizine gelince müfreddir veya mecmudur, cemdir, çoğuldur. Nahvu kem kitabın graate Kem kutubin garakte. Her ikisi aynı manada. Birinde kemin temizi, kitabın şeklinde müfret geldi. Diğerinde kutubin şeklinde cem geldi. Her ikisi de yapılabilir caizdir. Ancak vel ifradu ekseru ve eblağ. İfrad olması yani müfret gelmesi hem daha çoktur hem de daha açıktır, belidir. Bu cümlenin manası ise nice kitaplar okudun, ne kadar çok kitap okudun manasındadır. Zaten anlamda çoğul ama lafıza bazen çoğul gelir ama çoğunlukla müfret gelir. Aşağıda da özeti var. Kem iki kısma ayrılır. Birincisi kemil istifamiye, ikincisi kemil haberiye. İstifamiye keminin kullanımı kem kitaben indeki şeklinde temizi müfret ve mensuptur. Başka kullanımı yoktur. Kemil haberiyenin durumu ise üç çeşittir. Kem kitabin indekede diyebiliriz. Yani kemin temizi müfret, mecrur olabilir. Kemin kitabın kitabin indeki şeklinde e, kem ile temiz arasında zayid bir min gelir. Dolayısıyla kemin temyizi minden dolayı mecrur olur. Bu da caizdir. Kem kutubin indeki şeklinde kemin temyizinin mecrur ama cem olması da caizdir. Temariyunu alıştırmalar. Havvil kemin istifhamiyyete fima yeleği ila kemin haberiyyeti. Gelen şeylerde istifamiye kemini, haberiye kemine <gülüyor> çevir. Cümlelerde istifamiye kemi onları biz haberiye kemine çevireceğiz. Kem riyalen atayteni Bana kaç riyal verdin cümlesinde kem istifamiye kemi. Bunu bana ne de çok riyal verdin manasına nasıl Arapça Kemi haberi'ye çevireceğiz? Kem riyalin, kem riyalin. Kem riyalin veya kemmin riyalin a'teyteni. Değil mi? Diğerlerini de siz yapın. Ben okuyayım geçeyim inşallah. Evet. Kem taliben gâbel yevme. Bugün kaç talebe kayboldu, gelmedi? Kem saaten nimte. Kaç saat uyudun? Bunları ne de çok uyudun manasına. Ne de çok öğrenci gelmedi manasına. Kemil Haberiye'ye çevireceksiniz. Aşağıda dikkat çekilmesi gereken bir nokta var. Onu geç söyleyecek. will kemil haberiyete fil cümel ila kemil istifamiyeti Gelen cümlelerde haberiye kemini istifamiye kemine çevir. Evet. Haberiyeleri okuyalım. Bir tanesinde yapalım hatta. Kembabin lil mescidil harami Mescid-i Haram'ın ne de çok kapısı var cümlesindeki Kem kemi bâben. kemi haberiyeyi kemi istifameye çevireceğiz. Kem ba ben lil mescidil harami. Harami. mescid harami. Mescid-i Haram'ın kaç kapısı var dedik. Kem ba ben oldu. Çeyre. Evet. Kem min mescidin fi hadihil medineti sagirati. Bu küçük şehirde ne de çok mescit var. Kem deva in Kolayca elde edebileceğin, ulaşabileceğin ne de çok ilaç var. Evet, yuneb bihul müderrisut tulabelli öğretmen öğrencilere şu iki şey hususuna tembih de bulunur. Onlara tembih eder şu iki şeyi. Birincisi et kalsa bi kullin, bin kemel istifamiyeti ve kemel haberiyeti. Evet istifam keminden ve haberiye keminden hepsine has olan hususi olarak onlara ait olan name çıkartılmasına dikkat çeker. Tembihte bulunur. Name çıkartması. Okuyayım ondan sonra söyleyeceğim. İkincisi ise öğretmenin öğrencilere tembihte bulunur. İkinci şey ise alameti tarqimil khasati bi kullin minhumu. O ikisinden, yani kemis istifamiye ile kemi haber hepsine has olan e, noktalama alametlerine de tembihde bulunur, dikkat çeker. Bunun ne olduğunu söyleyince kolayca anlayacaksınız. Birinciyi söyleyelim, name çıkarma. Size sorayım, siz cevaplayacaksınız zaten. İstifamiye keminde nasıl bir name, ses tonu kullanacağız ki bu soru cümlesi olduğu anlaşılsın. Tam tersi, Haberiye kemiğini nasıl kullanacağız ki bu Haberiye kemiği olduğundan anlaşılsın. Ses tonuyla, tengin dedi olan o işte. Yukarıdaki birinci cümlede neydi? Kem riyalen teni diye. Onu kemi istifame şeklinde nasıl ifade ederiz? Kem riyalen teni? Bana kaç riyal verdin? Bu soru şekli değil şaşırma mi? Şaşırma şeklinde mi olacak? Öbürü de şaşırma şeklinde, garipseme, acami Gari ekme şey. şeklinde tembâbinlil mescid-el haram. Ses tonunu öyle ayarlayacaksınız. Türkçe söyleyelim bak. Bana kaç kitap verdin? Bana ne de çok kitap verdin. Bunu okurken siz bu nameyle vereceksiniz. Bu nameyi vererek kullanacaksınız. Ses tonundan anlaşılacak. Ses tonundan anlaşılacak. Bu soruken mi? Yoksa haberiyken mi? Tamam. Birincisi o. İkincisi ise, alamet-ü tergîm de noktalama. İstifamiye keminden sonra soru işareti gelecek. Haberiye keminden sonra <gülüyor> ünlem işareti gelecek. Ona dikkat çeker öğretmen diyor. İstifamiye keminden sonra soru işareti kullanacaksınız. Haberiye keminden sonra ünlem işareti kullanacaksınız. Bu kitaptakine göre ikinci bir. İlk tembih ise haberiye keminde kullanırken şaşırma ifadesi, hayret etme ifadesi kullanacaksınız. O namiyi vereceksiniz. Soru istifham kemiçin e kullanırken de soru sorar gibi o edayla o ile kullanacaksınız. Bir başka kaide: Men ca'a ja e mutaahiran fe hatta yestezineh. Her kim geç gelirse izin verilinceye kadar girmez. Huna hatta bir mana ila. Burada hatta edatı ila manasındadır. Biz öyle tercüme ettik zaten izin verilinceye kadar tadakaltu hatta la eshgaleke sana meşguliyet vermemek için girdim cümlesinde de hatta için diye tercüme zaten huna hatta bir mana la ta'lil burada hatta talil la'mi manasındadır yani sebebiye ifade eder manadadır ey likeyla eshgaleke sana meşguliyet vermemek için seni meşgul etmemek için ve yekunun ال fiil-i ve bad-i ha bi en mudmaraten vaciben bad-i hadeki ha hattaya gider hatta'dan sonra muzari fiil vucuben yani vacip olarak gizli bir en sebebiyle mensup olur ve kunu fiil-i muzari fiil olur ne olur Badeha ha ondan sonra mansuben Mensup olur neden dolayı mensup olur bi en mudmaraten muciben mudmaraten gizli demek bucuben vacip olan gizliliği vacip olan bir en sebebiyle mensup olur muzariifil yukarıdaki iki de bakın zaten anlaşılacak. Efendim, başlayın, gibi mi? <gülüyor> Hatta'dan sonra gelen muzariif ile hatta arasında vaciben mutlaka olması gereken gizli bir en var. Bundan dolayı sonu mensup oluyor. Hatta en yest zina manasında ama en mutlaka gizli olacak açık gelemez. Gizliliği vacip kısımlandır. Diğer örnekte hatta en la eşgaleke aslı ama en gizli. Şöyle bileceğiz bunu. Bu hatta kendisine sonra gelen muzarî fiili nasip eder. O da gizli bir enden dolayıydı. Sadece o kadar. Temarînü alıştırmalar iqraîl cümelel atiyete mâ dabdil Bade Hatta bâde hattâ ve tâhîni mâna Hatta'dan sonra vaki olan, bulunan fiillerin zaptıyla, harekelenmesiyle ve Hatta'nın manasının tayiniyle beraber gelen cümleleri oku. Birincisi, Hatta'dan sonra gelen fiilleri harekeleyeceğiz. İkincisi de, Hatta'nın manasını belirleyeceğiz. Şu manaya gelir, bu manaya gelir diyeceğiz. Ec-i tehidu leyle nehara hatta enceha bir takdir-i Bu birinci cümlede ben okudum zaten hareketini üzerine konuşalım. Gece ve gündüz çalışıyorum. Hatta e, iyi bir dereceyle başarmak için, başarına kadar diyebilir miyiz? Olmaz. Başarmak için diyeceğiz. Dolayısıyla hangi manadadır? Şey, Lamut damı Lamu Hatta'dan sonra gelen muzarifin hareket nasıl olacak? <gülüyor> Enceha Gizli bir enden dolayı. Evet. Bir cümle daha yapalım. İntezir hatta etevadda. Sonrakiyi okumadım. Etevadda dedim. Onu siz yapacaksınız. Hem hatta'nın manasını hem de fiilin harekesini. Yani e, bekle. Abdest alma. Hatta birleştirin bunları. Galen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme da yu'minu ahadukum hatta yuhib li akhihi ma yuhib li nafsihi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sizden biriniz nefsi için kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için de sevinceye kadar iman etmiş şey olmaz. Dördüncü cümle: "Kale alehi sallatu ve sallamu, la yubnunu hadukum, hatta ekun ehabe ilehimin valedihi, evledihi ve nasijmayin. Sizden biriniz, ben kendisine, babasından, evladına ve bütün insanlardan daha sevimli olunca ya kadar iman. Şu anlar. Karach tu minal bayti mubakiran, hatta la eta'khra anil ma'udi." Kaç kelimenin manasını söyleyeyim. Cümleyi söyleyince zaten anlaşılıyor. Evden erken çıktım. Buluşma yerine geç kalmamak. gâlel müdürü <-müdîru gâlel -müdîru> bir talibi Müdür öğrenciye dedi ki Len esmaha bil hudûri Hatta ta'tedir len müderrisi. Ta'tedir. Özür beyan etme. Huzura girişe hazır olmak için sana izin asla vermeyeceğim. İkinci soru. Temel misale misali düşün Mekke'nin cümlen aleh müsta'inen bil ibaratin Sonra gelen ibarelerden yardım alıcı olarak onun benzer üzere cümleler oluştur. Mesal intazir hatta etemadda. Ben abdest alıncaya kadar bekle cümlesinde hatta'dan sonra gelen muzari fiil ve ila manasına kullanımı Aşağıdakilerin hepsinde bu kalıpta etevat daha fiilini kaldırıp onu yene koyacaksınız. Elbesu besu eshabul nesmaul akbara ektubur risalete ya'u du'ne. Yeni bir kaide. Ha <gülüyor> ilanın alın size bir ilan demiştik Ha ismu fiilen bir mana huz Buradaki ha huz manasına isim fiildir diyor dersin ki ha el kitabe ya ey ali hâ e yani ha kitabı al ha umul kitabe ya ihfatu ey kardeşler ha um Kitabı alın ha ha ha um yani ha il kitabe ya aminetu ey amine kitabı ha al ha unnel kitabe ya ahavatu ey kardeşler kitabı haunne alın dersin. Yani buradaki haun haenin çoğuludur. Müzekker muhataplar için kullanılır. tenzi ile ha mukravu kitabiye. Hakk'a suya sonra ayet. Alın kitabımı okuyun. Kitabiye. Bu nasıl neydi? Kitabiyelik. Sonuna sekte hesi getirildi. Duruş esi kitabiye oldu. Kitabım gene. Kitabı sağından verilenlerdir söylediği söz. Bir başka kaide küteyyibun tasghiru kitabin parçada geçmişti küteyyibun kelimesi kitabın tasghiridir. Yani küçültülmüşüdür. Littasghirü selafetu ebniyetin tasghir için yani küçültme için üç bina vardır. Vehye onlar fuaylun fuayilun ve fuayilundur. Birincisi fuaylun ki biz bunu daha önce görmüştük. Hmm. Nahvu nüceymun min necmin. Necim'den nüceymun. Ve cübeylün min cebelin. Cebel'den cübeylün gibi. Ve ubeydun min abdin. apttan ubeydun Yani yıldız, yıldız yıldızcık. Dağ dağcık. Kul kulcuk manasında. İkinci kalıp e, fuayilun kalıbıdır. Nahvu Füneydikun min fundukun. Otelden otelcik manasını füneydik. Ve e, dureyhimun min dirhamun. Dirhemden dureyhim, dirhemcik. Ve küteyyibun min kitabin. Kitaptan küteyyib kitapçık yani. Şüdeyyidun min şedidin. Şedidden de e, şiddetlicik manasından. Şüdeyyidun. Üçüncü kalb ise Fuay İun kalıbı Nahhu mufati hon min Miftahun Miftahdan mü feti ve Funeycinun min Fincanin Fincandan fneyciin ve düney Niun min Dinar Dinardan Dinarcık mayasasında düney Niun Sar <gülüyor> esmaatiiyette gelen isimleri sagirle küçült. Vadkur, vezne, kullin minha, bade taskir. Taskirden sonra da onlardan hep hepsinin veznini zikret. Walade qindiyun, ulamun, usfurun, taamun, garibun jafferun, serirun, hmarun. Temarilu ammetin. Genel alıştırma. Hati, mudarial ifaleti. Gelen fiillerin muzarisini getir. Şegale Rahime, Fate, Neca, Ghaşşe, Faze, Zera'a, Hasade, Galebe, Asa, Samete. Şegale meşgul etti. Rahime rahmet etti, merhamet etti. Fate geçti, Neca kurtuldu, Ghaşşe aldattı, Faze kurtuldu, Zera'a ekti, Hasade hasat etti, biçti. Galebe galip geldi, yendi, Asa isyan etti, Samete sustu. Hâti-i gelen fiillerin müzâriyesini getir. Bu da sarfta gördüğümüz kalıplarla alakalı. Secele, sebbete, saddeqâ, gayyere, edrake, eta'a, agnâ, amene, iştereke, i'tezere, ihterame, ittegâ, teakhere, tetavva'a. Tealleme, istagfere, istefade, isteygaza, eşrake. O kalıpları bildiğinizsin, için, getirmek için kolay olacak. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hati, cemal, esma-i la-ati'eti gelen isimlerinden cemiyesine getir. Lâ uzrun, caizetün, silahun, emirun, deba'un.